Nebe Suresi Mekke'de inmiş olup 40 ayettir. Sure adını ikinci ayetinde geçen Ennebe ulazim'den almıştır. Bu da mühim haber anlamına gelmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar birbirine neyi sorup duruyorlar? Hakkında ihtilafa düştükleri o mühim haberi mi? Hayır, ihtilafa ne hacet? Yakında anlayacaklar. Elbette ve elbette, yakında gerçeği öğrenecekler. Biz yeri bir döşek yapmadık mı? Dağları da, arzı tutan birer destek yapmadık mı? Hem sizi çift yarattık. Uykunuzu dinlenme yaptık. Geceyi bir örtü, gündüzü geçiminiz için çalışma zamanı kıldık. Üstünüzde yedi sağlam gök bina ettik. Orada, pırıl pırıl yanan bir lamba koyduk. Size hububat, Tohumlar, bitkiler ve ağaçları birbirine sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye sıkışıp yoğunlaşmış bulutlardan bol bol yağmur indirdik. Evet, o karar günü vakti kesin olarak belirlenmiş bir gündür. O gün suhra üfürülür. Siz de bölük bölük gelirsiniz. Gökler kapı kapı açılır. Dağlar yürütülür. Serab olur gider. Her taraf dümdüz olur. Cehennem pusuda. Her an, eline düşecek avlarını gözlemektedir. Azgınların dönüp dolaşıp varacakları, yuvalarıdır. Devirler boyunca, orada kalacaklardır. Orada ne bir serinlik, ne bir içecek tadarlar. İçecek olarak, sadece kaynar su ile irin bulurlar. Bu, yaptıklarının tam karşılığıdır. Çünkü onlar, bu hesap gününe inanmıyor, onu hesaba almıyorlardı. İşleri, güçleri, ayetlerimizi yalan saymaktı. Biz de her şeyi kaydettiğimiz gibi onların yaptıklarını da tek tek tespit ettik. Onun için onlara şöyle diyeceğiz: Yaptığınız kötülüklerin meyvelerini tadın. Artık bizden sizin azabınızı arttırmaktan başka bir şey beklemeyin. Ama Allah'ı sayıp günahlardan sakınanlar Başarı ve mutluluğa ererler. Onlara, bahçeler, üzüm bağları, turunç göğüslü genç yaşıt dilberler, dolu dolu kadehler var. Orada boş sözler, yalanlar işitmezler. İşte bu da, Rabbinden mükafat yeter mi yeter? Göklerin, yerin ve bunların arasındaki varlıkların Rabbinden, o Rahman'dan bir mükafattır. O'nun huzurunda, Ağzını açacak, söz söyleyecek hiç kimse yoktur. O gün ruh ve melekler saf saf sıralanır. Rahmanın izin verdiklerinin dışında asla konuşmazlar. Konuşan da yerli yerinde söz söyler. İşte bu, gerçekliği kesin olan gündür. Artık dileyen, Rabbine varan yolu tutar, ona sığınır. Biz, gelmesi yaklaşmış bir azabı bildirerek sizi uyarıyoruz. O gün gelecek ve her şahıs önünde yalnız yapıp ettiklerini bulup bakacak ve kâfir, ah ne olurdu, keşke toprak olaydım, diyecek.